üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmayı ihlal ettiniz deyip hemen üzerlerine yürümedi. Ve önce ben Kaynuka Yahudilerini toplayarak onlarla konuşmayı denedi. Onları daha mutedil davranmaya, yapa geldikleri kötülüklerden vazgeçmeye, İnsani değerlerden taviz vermeden Müslümanca yaşamaya ve Kureyş'in başına gelenler kendi başlarına gelmeden önce akıllarını başlarına almaya davet ediyordu. Ancak onlar şefkat ve merhametten anlayacak durumda değillerdi. Bu nebevi davete alayla cevap vermeyi deneyecek ve şunları söyleyeceklerdi. Ya Muhammed, henüz toy ve savaş nedir bilmeyen delikanlılarla savaşıp da... Onları yenmiş olman sakın seni aldatmasın. Şayet bizimle savaşacak olursan esas savaşın ne demek olduğunu o zaman görürsün. Çünkü sen henüz bizim gibi birileriyle hiç karşılaşmadın. Bu bir meydan okumaydı. Ve bunca yaptıklarının yanında bir de böyle tavır takınıp... ...Efendiler Efendisi'ne küstahça cevap vermeye kalkışmaları... ...açıkça savaş ilanı demekti. Anlaşılan bunların sözden anlayacak halleri yoktu. Öyleyse çizgiyi aşan ve aralarındaki anlaşma maddelerine... ...sadık kalmadıkları yetmiyormuş gibi... ...bir de dün kabullendikleri otoriteyi... ...bugün hiçe sayan tavırlar içine giren bu insanlarla... ...anladıkları dilden konuşmak gerekiyordu. Bu arada Cibril-i de gelmişti. Önce Bedir'i hatırlatarak... ...kafirlere şu mesajı ulaştırmasını söylüyordu. Siz mağlup olacak... ...haşredilip toplanacak... ...ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne fena bir yataktır... Birbiriyle karşılaşan iki toplulukta size büyük bir ibret vardı. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşuyordu. Diğeri ise kafir O kafirler, Müslümanları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah, dilediği kimseleri nusretiyle destekler. Elbette bunda ...görecek gözleri olanlar için... ...alınacak ibretler vardır. Arkadan gelen mesaj daha netti. Seninle sözleşme yapan bir millette... ...sözleşmeye aykırı bir hainlik tespit edersen... ...savaş açmadan önce... ...antlaşmanın artık geçersiz olduğunu ilan et ki... ...bunu bilme hususunda iki taraf... Eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez. İşte bu Rahmani olan bir uygulamaydı. Halbuki anlaşmayı ihlal edenler zaten onlardı. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu yaptıkları bu küstahlık neticesinde aralarında bulunan anlaşmanın artık geçersiz olduğunu bildirmesini istiyor ve savaşa girmeden önce karşı tarafın da bilgisinin olmasını talep ediyordu. Efendimiz de öyle yapacaktı. Hicretin üzerinden 20 ay kadar bir zaman geçmişti. Şevval ayının ortalarıydı. Ve Medine'de yine Ebu Lübabe'yi vekil bırakan Allah Resulü, bir cumartesi günü beyaz sancağı Hazreti Hamza'ya vererek, ben kaynuka üzerine yürüdüm. Sağlam <Sessizlik> bir kaleleri vardı. Ve Müslümanların kendi üzerlerine geldiğini görünce hemen bunun içine girip kapılarını da sıkıca kapatmışlardı. Kuşatma tam 15 gün sürecekti. Bu süre içinde Allah Celle Celaluhu kalplerine büyük bir korku düşürmüş ve Ben-u Kaynukalılar Efendimizin vereceği hükmü kabul ettiklerini bildirerek 15 günün sonunda da teslim olmuşlardı. Artık Benu Kaynuka Yahudilerinin eli silah tutan erkeklere esir alınmış ve elleri de bağlanmıştı. Şimdi ise haklarında verilecek hükmü bekliyorlardı. Haklarında verilecek her türlü hükme razıydılar. Artık tükendiklerini düşünüyorlardı. Hayatlarını ortaya koyarak büyük bir kumar oynamış ve kaybetmişlerdi. Bu sırada Ben-u Kaynuka oğullarının müttefiki olan ...ve Bedir sonrasında Müslüman olduğunu açıklayan... ...Abdullah İbn-i Übey çıkageldi. Aralarındaki ittifakı nazara vererek... ...Efendimizden Benu Kaynuka Yahudilerine iyi davranmasını... ...ve onları affetmesini istiyordu. Hatta bunun için o kadar ısrar ediyordu ki, Efendimizin cevap vermeyişi karşısında küplere biniyor ve istediğini koparabilmek için olmadık yollara başvuruyordu. Nihayet elini Efendimizin zırhının cebine sokmuş ve kendine doğru çekmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini çekmesini söyleyecekti. Ancak o bundan anlayacak gibi gözükmüyordu. İkinci kez seslendi yazıklar olsun sana bırak beni Vallahi de bırakmam diyordu benim müttefiklerime iyi davranma sözü almadığım sürece bırakmam Çünkü onlar 300 zırhlı olmak üzere 700 kişiyle birlikte beni Arap ve acemlere karşı koruyup onların işini bir günde bitirdiler artık ben arkası kesilmeyecek savaşların sökün etmesinden korkuyorum onun bu halini görüp de gerçek niyetinin ne olduğunu bilen bir başka müttefik Ubade i̇bn Sabit Efendimiz'e gelecek ve ben Kaynuka ile bütün anlaşmalarına son verdiğini açıklayarak Ya Resulallah Diyecekti Ben artık sadece Allah ve Resulü ile müminleri dost kabul ediyor ve onun dışındaki bu kafirler ve anlaşmaları dahil her türlü anlaşmayı bir kenara koyuyorum Zaten Cibril Yemi'nin getirdiği haber de aynı şeyleri tavsiye edecekti. Gelen ayetlerde müminlerin dostunun ancak müminler olabileceğini anlatıyor, başkalarıyla olan münasebetlerde daha duyarlı davranılması gerektiğinin üzerinde duruluyor ve iman adına tavrını belirleyenlerin de bu hareketlerinin karşılığını mutlaka alacakları ifade ediliyordu. Üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ben-u Kaynuka Yahudilerine 3 gün süre verdi ve bu 3 günün sonunda Medine'yi terk etmelerini istedi. Bu kadar isyan ve karşı koyuşa rağmen ne birisinin burnu kanamış ne de esir alınmışlardı. Halbuki onlar bu çıkışlarıyla benzeri sonuçları çoktan hak etmiş ve zaten haklarında böyle bir kararın verileceğini bekliyorlardı. Dünyalar onların olmuştu. Ölüm beklerken hayatlarının yeniden kendilerine bahşedilmiş olmasını büyük bir lütuf olarak değerlendirip hükme itiraz bile etmeden hemen yol hazırlıklarına başladılar. Onların Medine'den ayrılışlarını ashab adına Ubade İbni Samit deruhte de ediyordu. Arkalarında bol miktarda silah bırakmışlardı ve bunlar da ashab arasında ganimet malı olarak dağıtıldı ben Kaynuka'lıların geride kalan mallarıyla ilgili olarak da... ...Muhammed İbni Meslem'e görevlendirilmişti. Ben-i kuşatmasından dönüş... ...Kurban Bayramı'na denk gelmiş... ...ve imkanı olanların kurban kesmeleri bildirilmişti. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bayram namazının kılındığı Beni Selim'e yurdunda o gün... Bizzat kendisi kurban olarak iki koyun kesmişti. Hali vakti yerinde olanlar da onunla birlikte kurbanlarını kesmişlerdi. Müslümanların ilk kez yaşadıkları bayramdı. Gerçi daha önceleri de Medine'de bazı günler bayram olarak kutlanırdı. Medineliler uzun zamandır devam eden bu geleneğe göre o günlerde bir araya gelir ve değişik oyunlar oynayarak eğlenmeye çalışırlardı. Şimdi ise Allah Celle Celaluhu cahiliye döneminde onların yaşadıkları bu iki güne bedel Ramazan ve kurban olmak üzere iki bayram lütfetmişti. Aynı zamanda bu müminler için yılda iki kez yaşayacakları umumi sevinç günü anlamına geliyordu. Allah Resulü Medine'ye hicret edeli 30 ay olmuştu. Hazreti Ömer, kocası ölen kızı Hafsa radiyallahu anhayı, önce Bedir günlerinde hanımı Rukiye validemizi kaybeden Hazreti Osman'la nikahlamak istemiş ve gidip ona konuyu bizzat kendisi açmıştı. Ancak Hazreti Osman böyle bir evlilik için henüz hazır değildi ve dava arkadaşı Hazreti Ömer'e beklediği cevabı verememişti. Gerçi Hazreti Ömer aldığı bu cevap karşısında bir nebze üzülmüştü ama... ...yine de meseleyi anlamaya çalışıyordu. Ondan ümidini kesince bir başka yakın arkadaşına konuyu açacaktı. Ancak Hazreti Ebu Bekir de evlilik düşünmüyordu. Bunun üzerine o Radıyallahu anh... ...durumu gelip bir de Resul-ü Kibriya hazretlerine anlatmayı denedi. Beklediği cevap hem de fazlasıyla Efendimiz'den gelecekti. Ben sana... ''Osman'dan daha hayırlı bir damat ve Osman'a da senden daha hayırlı bir kayınpeder söyleyeyim mi?'' diye sordu. Bunu kim istemezdi ki? Hazreti Ömer hemen ''Söyleyin ya Resulallah'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi. ''Sen kızın hafsayı bana nikahlarsın, ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü Osman'a.'' Hazreti Ömer'in sevinçten neredeyse ayakları yerden kesilecekti. Resulullah'la akraba olmak onun için en büyük bahtiyarlıktı. Ve derken Medine'de iki evlilik birden gerçekleşiyordu. Mekke'nin ilk günlerinden beri yanında olan haya insanı Hazreti Osman'a, bundan sonra iki nur sahibi manasında Zün-Nureyn denilecekti. Çok geçmeden Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evliliklerinden bir çocukları dünyaya gelecek ve adını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan koyacaktı. Hicretin üzerinden 31 ay geçmiş ve yine gufranla tüllenen Ramazan ayının bereketi üzerlerine rahmet olup yağmaya başlamıştı. Ümmetine merhamet ve şefkat kanatlarını gererek ihtiyaçlarını gidermek isteyen Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir günü ilk mübarezede yaralandıktan sonra dönüşte şehit olan Ubeyde İbni Haris'in hanımı, Zeynep binti Huzeymen'in içinde bulunduğu şartların zorluğunu görmüş ve yoksulların elinden tutan bu dul ve yalnız kadının elinden tutmak istemişti. Bunun en kestirme yolu onun nikahı altına almaktı ve o da öyle yaptı. Hazreti Zeynep radiyallahu anha, cahiliye döneminden bu yana muhtaçların annesi olarak bilinen saliha bir kadındı tam bu yaşlı halimle kimsesiz kaldım diye endişelerle boğuşup dururken, Allah Resulüne zevce olma bahtiyarlığıyla serfiraz kılınan Hazreti Zeynep, radiyallahu anha, artık dünyanın en bahtiyar kadınıydı. Ancak yaşlı validemiz Hazreti Zeynep binti Huzeym'e, aradan sekiz ay kadar bir zaman geçince vefat edecek ve müminlerin annesi manasında Ümmül Müminin olarak, ebedi aleme göç edecek. Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Cennetül Baki'deki mekanına tevdi edilecekti. Artık Cemaziyelevvel ayına gelinmişti. Yaz ayları da yaklaşmış ve Kureyş Şam taraflarına göndereceği kervanı düşünmeye başlamıştı. Bir taraftan Bedir'in acısıyla kıvranırken diğer yandan da Şayet burada böyle bekleyip durursak, elimizdeki bütün imkanlar tükenip bitecek ve açlıktan kırılacağız. Diyorlardı. Nihayet uzun da olsa, yeni bir yol bularak Şam'a gitmek üzere... ...Saffan İbni Ümeyye Başkanlığı'nda bir kervan tertip etmişler... ...ve Furat İbni Hayyan adında bir delil tutarak yola koyulmuşlardı. Efendimiz bu durumdan da haberdar oldu... ...ve hemen Zeyd İbni Harise'yi görevlendirerek... ...yüz kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Onların gelişini duyan Safvan da... ...Ebu Süfyan gibi hızla kaçmaya başladı. Zeyd İbni Haris'e hedeflenen yere geldiğinde... ...kervanın çoktan kaçıp uzaklaştığını görecek... ...ve Furat İbni Hayyan'ı esir alarak geri dönecekti. Bu da bir işti. Zira bundan böyle Mekke... ...kendi başına ve istediği gibi Hicaz'da dolaşamayacağını anlamış oluyor... ...ve kendisine çeki düzen vermek zorunda kalıyordu. Beklenen Gelişme Hicretin üzerinden üç yıl geçmişti. Ve Şevval ayının bir perşembe günüydü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kuba'da bulunduğu bir sırada, Hz. Abbas'ın gönderdiği mektup eline ulaşmış ve mektubu kendisine okuyan Übey İbni Kağb'ı dinledikten sonra, bunu gizli tutmalarını söyleyerek Saad İbni Rebi'nin yanına gitmişti. Meğer etraftaki kabilelerden de destek alan Kureyş, Bedir'de aldığı ağır yarayı sarıp Müslümanlardan intikam alabilmek için hazırlığını yaptığı orduyla Mekke'den hareket etmiş, son bir hamleyle kesin çözüm alabilmek için Medine'ye doğru ilerliyordu. Hatta bu ordu için Kureyş, Bedir öncesinde Şam'a gidip de gelen Ebu Süfyan kervanındaki mallarını himmet edip hazırlanacak ordu için vermiş ve Medine'den intikam alabilmek için bu orduya daha başka katkılarda da bulunmuştu. Konuyu haber veren Cibril'in getirdiği ayette şu bilgi verilecekti. Şüphesiz ki o kafirler Allah yolundan insanları geri çevirmek için mallarını infak ediyorlar. Gerçi onu infak edecekler ama bu yine de onların aleyhine ceryan edip yürek yakan bir hicrana dönüşecek ve mağlup olacaklar. Bu haber üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce farklı yönlere asabından bazılarını göndererek üzerlerine gelen Mekke ordusuna ait haberlerin hiç atlamadan kendisine ulaştırılmasını istemişti. Durumun nezaketine binaen Saad ibn Muaz, Üseyd ibn Hudair ve Saad ibn Ubade gibi sahabiler Efendimizin etrafında silahlarını almış. Namaz kılarken bile silahlarını yanlarından ayırmadan nöbet tutuyorlardı. Nil Produksiyon sundu.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 pandemis